Elhamdülillahi Rabbil Ve ala ve ala alihi ve sahbihi Yine göreceğimiz bu ayet-i kerime ile birlikte Cenab-ı Allah bu mübarek surede bizlere edep veya eskilerin adab-ı muaşeret denikleri insanların birbirleriyle ilişkilerinde riayet etmeleri gereken hususlara dair yeni bir açıklama, yeni bir takım hükümler getiriyor. Bu sure esas itibariyle 60 küsur ayet-i kerime olmakla birlikte bugün Şimdi göreceğimiz ayetin uzunluğunda 3-4 ayet daha var ki bu 3-4 ayetin her birisi normal diğer ayetlere göre 2-3 ayet kadar yani normal 2-3 ayet kadar uzunluktadır. Yani yaklaşık olarak Allahu Alem uzunluğu bir 70-75 ayetlik bir sure kadar mesela uzuner suresi kadar belki ondan biraz daha uzun bir suredir. Ee, o bir tarafa göreceksiniz bu ayet-i kerimede de Allahü e, Allahu Teala'nın bize arz edeceği edepler hatırımıza getirdiğimiz takdirde şunu bir daha müşahede edeceğiz. Kur'an-ı Kerim Müslümanların bütün halleriyle ilgilenmiş bir kitaptır. Rasulullah Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den Kur'an-ı Kerim'in bu kapsayıcı ve kuşatıcı özelliğinin bir peygamberi, bir rasulü olması hasediyle aynı kuşatıcılıkta Kur'an-ı Kerim'in toplu olarak ifade ettiği mücmel diyoruz biz ona. Mücmel, genel olarak ifade ettiği bir hususu yeri gelmiş detaylandırmış. Ayrıntılarıyla bizlere açıklamış. Yeri gelmiş... Yeni bir açıklama getirerek Ayet-i Kerime'nin kapalı bıraktığı bir kısmı daha uzuha kavuşturulmuş. Yeni gelmiş Kur'an-ı Kerim'deki açıklamalar paralelinde zikredilmemiş ve belki de ilk bakışta anlaşılması imkansız veya çok zor olan bir hükmü açıklamıştır. Mesela... Canlı hayvanların bilhassa yenilip içilmesi ile alakalı en kapsamlı ayet-i kerimelerden birisi de Arap suresindeki bir ayet-i kerimedir. E, bu ayet-i kerimede şöyle genel bir ifade vardır. Allahü Teala sizlere hoş ve temiz şeyleri helal kılmıştır. Demek ki ne kadar hoş ve temiz şey varsa helaldir, pis ve murdar şeyler bize haram kılınmıştır. Fakat Kur'an-ı Kerim pis ve murdar, yenilmesi haram olanların ayrıntılarını az açıklamıştır. Yer yer açıklanması ihtiyacı olan bazı hususlar vardır. Mesela ayet-i kerime meyteyi yasaklamış. Kendiliğinden ölmüş olan hayvanı veya bir müdahaleyle öldürülmüş olan bir hayvanı ne yapıyor? Yasaklıyor. Meytedir o. Leştir yani. E balıklar zaten başka türlü ölmüyor ki. Balık da ya bir şekilde denizde ölüyor, bozulmamışsa yenilebiliyor Efendim, veya bizim müdahalemizle ölüyor. Ama öldürdükten sonra onu yiyoruz genellikle. Ya avlayarak yani ağla tutarak veya oltayla veya başka bir yolla öldürüldükten sonra soframıza geliyor. Kesimleri söz konusu değil. Yani İslami usule göre balıkların kesilmesi ve uzubahis değil. Onlar kara hayvanları içindir. Kara hayvanları içindir. Al, al hayvanlarının öldürülmesi var ve buna benzer türlü türlü hususlar. Peygamber aleyhisselatü bunları bize huzığa kavuşturarak nelerin yenilip nelerin yenilmeyeceğini anlatıyor. Bu çerçevede de Kur'an-ı Kerim adab bile alakalı oldukça etraflı özellikle bu surede tabi başka surelerde de var etraflı açıklamalar var. Şimdi göreceğimiz bu 61. ayet-i kerime de Müslümanların birlikte ayrı ayrı ve kimlerin yemeklerini yenilip kimlerin yemeklerinin yenilmeyeceği bir hassa izinsiz yemek var mı yiyebilir miyiz konuyla alakalı bize malumat verecek bu ayet-i kerime diyor ki Estaidu billah. "Leisa alal a'ma harc." için bir zorluk, bir sıkıntı, bir vebal yoktur. Ve devam ediyor. "Ve la alal a'raji harc." için de yoktur. "Ve la alal maryidi Hasta için de vebal yoktur. Ayetin buraya kadar olan kısmı bazı müfessirlere göre cihad ile alakalıdır. Cihada katılmak yükümlülüğü ile alakalıdır. Kör olanın, topal olanın, hasta olanın cihada katılmaması halinde bir sorumluluğu yoktur. Niçin? Çünkü cihad gücü kuvveti yerinde olan insanların yapabilecekleri bir ibadettir. Gücü kuvveti yerinde değilse bu insanın fiilen çarpışacak gücü hele geçmişteki şartlara göre hesap edecek olursa mümkün değil. Hatta günümüzde geçmişe göre daha zor haller var. Dağlarda, bayırlarda o efendim söyleyeyim ne bileyim özel olarak komandoların yaptıkları ve eğitimler ve bunların fiilen savaşa katılmaları, uçaklardan atlamalar vesaire vesaire. Hatta İslam'ın nazil olduğu dönemlerden mevzu bahis olmayan, karda kışta kıyamette yerine göre savaş mahalleri, denizlerde, şurada burada. Ey e, A'ma'nın, e, Topal'ın, hastanın cihada katılmaması neticesinde bir sorumluluğu yok. Bir de bu gibi kimselerin ileride geleceği şekilde de yakınlarının evlerinden yemek yemelerinde bir mahzur yoktur. Bunun cihad ile alakalı olduğunu takviye eden Kur'an-ı Kerim'in elbette ki daha başka ayetleri de vardır. Ancak bu ayet bağlamında zikredildiği için biraz sonra zikredilecek olan kişilerin evlerinden, onlara ait yemeklerden yemelerinde belirtilecek şartlar içerisinde bir mahzur olmadığı anlaşılmaktadır. Yani dolayısıyla en güzel anlama ayetin bu kadarının cihad için ve yemek için söz konusu olacağıdır. ve la ala Bizzat kendiniz için de vebal yoktur. Ne yapmak için? En taqulumin buyutikum. Kendi evlerinizden, kendi evlerinizde yemek yemenizden bir vebal. Ev buyuti ebe'ikum. Babalarınızın evlerinde de. Yani izin istemenize gerek yok. Babacığım ben senin evinden bir lokma ya. Seni bu yaşa getirinceye kadar yemek yedirdi zaten. Daha şimdi mi yedirmeyecek? Ye. Ev <gülüyor> buyuti ummehatikum. Annelerinize ait evlerden. Ev <gülüyor> buyuti ihvanikum. Kardeşlerinizin evlerinden. Ev buyuti ahalatikum kız kardeşlerinizin evinden. Ev buyuti amamikum amcalarınızın evlerinden. Ev buyuti ammatikum halalarınızın evlerinden. Ev <gülüyor> buyuti teyzelerinizin evlerinden. Bir de. <Evme melektum mefatiha hu> Adam gitmiş bir yere, gel Giyas günümüzde olduğu gibi. Gidiyor, anahtarı sizde bırakıyor. Bunun ayrıca bunu hatırlatması, eklemesi lazım. Bunlarda ayrıca bir eklemeye gerek yok. Bunlar ancak kardeşim benim evimden yemek yeme, kardeşimsin ama benim evimden yemek yeme demesi hali müstesnadır. Niye yeme diyor? Bir sebebi vardır. Haklı sebebi varsa hay hay. Bunlarda ise ye demesi açıklaması beklenir. Bundan sonrakilerde. Yani anahtarını sana teslim ediyor ama evine eşyasına dokunma manasına veriyor. Niçin veriyor? Ya olur ya bir yangın olur, olur ya acil bir durum olur, evin kapısını açmak gerekiyor. Olur ya oğlum gelir anahtarı yoktur ona verirsin gibi... Bir maksatla verilmişse sen anahtarı bendedir diye geçip evimden buzdolabında ne varsa yiyebilirim manasına gelmez. Bunların anahtarı size vermesinin yanında ya ye demesi lazım veyahut da anahtarını veriyor. Zaten o benimle onun arasındaki ilişkilerden belli olan bir uçtur. Aramızdaki ilişki ayrıca... Yemek yiyebilirsin demesine gerek bırakmamıştır gibi bir bir seviyede o zaman söylemesine de gerek yok. <gülüyor> Ev sadiqiyimiz, Yahut arkadaşımız. Bunların evlerinizden yemek yemenizde bir sakınca yoktur. Buraya kadar yani anahtarları elinizde bulunan ne kadar asl olan izindir. Izinsizlik istisnaidir. Bunlarda ise asıl olan iznin verilmesidir. Yani izin eklemesidir. Orada izinsizlik eklenirse yiyemezsiniz. Burada izin eklenirse yiyebilirsiniz. Ona dikkat etmek lazım. Leysa aleykum cunahun enteekunu cemi'an ev eşteğe. Yeni bir cümle mi? Sizin toplu olarak yemek yemenizde de dağınık olarak yemek yemenizde de bir sakınca Yok. Şimdi ayet-i kerimenin yorumuyla alakalı olarak muhtelif görüşler var. Peygamber aleyhissalatü bir arada yemek yemenin bereketli olacağından bahsedince ashab birlikte yemek yiyor. Fakat bazıları da karşısında diyelim ki bir hasta var, nezle olmuş, gözü çapaklanıyor herhangi bir şekilde. Bu sefer öbürleri de yiyemez oluyorlar. Veya toplu yemek yendiği zaman kimi hızlı yiyor, kimi yavaş yiyor. Yemek sıdırlı aç kalır. Ayrı yemek yendiği zaman ayrı yemek yendiği zaman artış oluyor, eksik kalıyor, israf oluyor, aç kalıyor. Kur'an-ı Kerim burada. Bunlardan dolayı müminlerin her birisi ya böyle yediğimiz zaman böyle oluyor, böyle yediğimiz zaman böyle olabiliyor bu işin esası ne? Manası da sorular veya müracaatlar diyelim. Kendi aralarında konuşmalar, tartışmalar oluyor. Ne olacak bu iş? İşte ayet-i kerime sizin birlikte yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Ayrı ayrı dağınık dağınık yemek yemenizde de sakınca yoktur. Yani şartlar hangisini elverişliyse o şekilde ama ilgili ayeti kerimeye ayet ederek kulu veşrabu ve la ayetine riayet etmek şartıyla. Ye için ancak israf etmeyin. Neden? Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Bazılarının bu ayet-i kerimeye ...verdikleri mana gibi veya çıkardıkları hüküm kesinlikle alaşırlamaktadır. Ya erkek kadın beraber oturup yemenizde bir sakınca yok. ayet onu ifade ediyoruz. Ayet-i ifade ediyoruz. Edeb haya sıfırlanmış olanlar için söylemiyorum. Ama edeb haya ve terbiyesi yerli yerinde duran insanlarda erkek kadın beraber yemek yediği zaman mahremlerden bahsetmedi. Yemek yediği zaman tesettüre riayete din şey sıddığıydı. Ne erkek rahat eder. Aynı yerde beraber yemek yedikleri vakit aynı sofrada vesaire, ne kadınlar e yemekte insanın biraz da tamam sadece açlığımızı gideriyordu ama yemeğin ifade edildiği Arapçadaki tabiriyle bir de refah yönü var. Yani insanı rahatlatan, insanın yemek yerken bir çeşit huzur almasını sağlayan bir hali var. Çünkü Cenab-ı Allah yemeğe helal ve tayyib diyor. Helal ve tayyib diyor. tayyib hoş, temiz, rahatlatıcı unsuru demektir. Yemek yediğiniz zaman rahat etmeniz lazım. Ağrılı, sancılı, bilmem ne hastalıklı bir kimse... Adam akıllı yemek yemez ki. Yediğinden bir şey anlamaz. Az bozulmuştur bize. Yemek yani bir manada Allahü u Teala'nın bize helalinden bahsediyoruz. Bize ihsan ettiği önemli nimetlerden birisidir. Bu nimetten istifade ederken erkeğimizle, kadınımızla, çoluğumuzu, çocuğumuzu da rahat etmesi lazım. Bu nimetten ancak o rahat ve huzurla birlikte istifade edilirse nimet yerli yere olur. Dolayısıyla bu birilerinin veya bazılarının günümüze çıkardıkları gibi ya işte bundan maksat erkek kadın beraber yiyebilirsiniz. Çekinmeye gerek yok. Hayır nereden çıkarıyorsunuz bunu? Eğer yani ait kelimeyi bağlamından koparırsanız. Ait kelime de çünkü sen bunun yerinden yiyebilirsin. Bunun evinden yiyebilirsin. Bunda sakınca yok. Derken he, sakıncasız halleri anlatıyor. Birlikte ve dağınık yoksa ...erkek kadın beraber oturun... ...rahat olmuyor ki dediğim gibi. Dediğim gibi rahat olarak... ...ne siz yiyebilirsiniz... ...ne onlar rahat yapıyor. Eee... Allah-u ...rahat bulalım, huzur bulalım... ...gıdalanalım, beslenelim diye... ...helal ettiği yemeği... ...biz birbirimize bu şekilde... ...beraber oturun, buyurun bakalım yiyelim. ...birisi özel konuşacaktır, birisi... ...sohbet edecektir, şu olacaktır, bu olacaktır. Bu şekilde... Rahat bir şekilde hiçbir kural ve kayıt tanımadan kahkahalarla, gülüler, gülül, gülmelerle, yüksek sesle, sohbetlerle, esprilerle erkek kadın karışık yemek yemek bizim geleneğimiz değil. Batı'nın geleneği. Bizim edebimizde bu yoktur. Bizim ahlakımızda bu şekilde yoktur. Şartlar zorunluluk halidir. Ayrı bir şey. Gidersin, Efendim'e söyleyeyim yoldasın veya bir lokantaya giriyorsun günümüzde olduğu gibi. Onlar ayrı şeylerdir. Beraber değildir, kastettiğimiz aynı sofra etrafında toplanmaktır, onu söylüyoruz. Buna da dikkat etmek lazım. Ondan sonra ayet-i kerime devam ediyor. فَاِذَا دَخَلْتُمْ buyutan. Burada nekire yani belirtisiz gelmesi evler kelimesinin genellik ifade ediyor. Bütün evlere hangi eve girerseniz giriniz ne yapacaksınız? <Sessizlik> Allah'tan gelen bir tahiyye, bir esenlik dileği olarak mübarek ve pek hoş bir şekilde kendi kendinize selam verir. Buradaki ala enfusikum kelimesi iki şekilde yorumlanmıştır, tefsir edilmiştir. Bir, girdiğiniz evlerde kimse yoksa Evinize giriyorsunuz, açıyorsunuz anahtarı, kimse yok. Esselamu Aleyküm diyeceksin ve kendin selamı alacaksın. Bu bir. iki evde bulunanlar sizin yabancınız değildir, sizin gibi kimselerdir. Onlara selam, size selam manasınadır. Şeklinde anlaşılmış ve açıklanmıştır. <gülüyor> Ayet-i Kerime muhtevasına uygun bir şekilde ne yapıyor? Nihayete eriyor. Kezalike yubeyyin lekumul ayaat. İşte bu şekilde Allah size ne yapmaktadır? Ayetleri beyan buyurmaktadır. Açıklamaktadır. Beyan dediğimiz gibi daha önce sırası geldikçe söyledik. Kapalılık bırakmayan bir açıklama. Kapalı bir taraf ya bu nasıldı acaba dedirtmeyecek şekilde etraflı açıklamaya beyan deniliyor. İşte Allah diyor ayetlerini ayetlerini size böylece geniş etraflı bir şekilde gerektiği kadar açıklamaktadır. Niçin? Le'allekum ta'kilûn ta ki akledip kavruyasınız. Şimdi evvela İslam öncesi Arap toplumu gerek bu ayet-i kerimede gerek bu surede mevzu bahis olan e, bu suredeki diğer ayet-i kerimelerde mevzu bahis olan adaptan tamamıyla habersiz ve bunlara riayet edemiyor. Ama Cenab-ı Allah olmadık şeyler çıkarmışlar. Neymiş efendim? Hacca gitmek veya umreye gitmek üzere eğer ihrama girmişse evine girmesi gerekiyorsa kapısından giremez artık. Evin arkasından girecek, pencereden girecek, çıkacak. Bunun edeple, adapla, ahlakla, terbiyeyle, evin mahremiyetini korumakla bir alakası yok ki. Şeytan insanı böyle oyuncak yapıyor. Allah'ın öngördüğü ahkamı terk etmenin cezası şeytana oyuncak olmalı. Her konuda böyledir. İster edeble alakalı hususlarda, ister hayatınızın herhangi bir veçhesini, herhangi bir cephesini... ...ilgilendiren herhangi bir husus ne olursa olsun o konuda Allah'ın hükmü varken... Resulünün hükmü varken ona riayet etmeyecek olursa bir kimse, şeytan onu oyuncak eder bidatlere sürükler. Veya yetinmeyecek olursa, ya tamam ama bu bana az geliyor. Öyle dediği zaman bir kimse kendisi dini eksik buluyor demektir. Dini eksik buluyor. Ya siz bunu niye icat ediyorsunuz? E ee, biz Allahu Teala'ya daha çok yaklaşmak istiyoruz. İstiyoruz. Peki Allah'ın seni kendisine yakınlaştırıcı amelleri yerine getirdin mi? Yetersiz mi buldun? Neden bu ilaveler Cenab-ı Allah "Velkulllaha zikran ve bize namaza emretmiş. Sabah akşam kendisini zikretmeye emretmiş, kuşluk namazını kılmaya emretmiş, rakip sünnetleri yani farzlardan önceki ve sonraki sünnetleri kılmaya emretmiş, kuşluk namazı, teheccüd namazı, oruçlar, nafile ibadetler vesaire. Bunlar ve diğer ibadetler şu kadar zikir, la ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah... Subhanallah ve velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allah'u akbar ve la havle ve la kuvvete illa billah ve buna benzer. Bütün zikirler. İlgili kitaplarda, hadis-i şeriflerde vesairede. Mesela konuyla yazılmış öyle bir takım din bezirganların yazdıkları mübarek dualar, sırlı dualardan bahsetmiyorum. Gerçek İslam alimlerinin günümüzde ve geçmişte konuyla yazdıkla, alakalı olarak yazdıkları kitaplardan bahsediyorum. Bukhari'nin adını da söyleyeyim. Kitabül Adab, Adabü'z Zikir Müslim'de koca bir kitap var. Bölüm Sahih Müslim'de. Zikir ve Dua. kitabı Zikir ve Dua. Aynı şekilde Tirmizi'de var, Buhari'de var diye bütün hadis kitaplarında var. Müstakil İmam Nevevi'nin diyelim ki El Eskar adlı kitabı. Ee, günümüzde bu konuda toparlanmış, derlenmiş olan dua kitapları vesaire. Sünnetten gelmiş ameller vesaire. Onları biz ne zaman ne kadar yaptık ki bunlarla yetinmedik ve veya bunlar yetersiz geldi, bir de kalktık. <gülüyor> İbadet, ben asıl olan, daha önce de mutlaka şeyleri böyle şey, ibadetlerde asıl olan nedir? Haramlıktır. Ne demek yani? Allah'ın ve Resulü'nün tespit ettiğinden ayrı ve farklı onların dışında ibadet, icap doğrudan Haramdır yani. Allah'ın ve Resulü'nün şu, şu ibadet yapılsın, yapılabilir, yapılması sevaptır gibi meşru gösterdiği ibadetler dışında hiç kimse ibadet bulup ortaya çıkar. Bunun bir diğer delili Çeşitli vesilelerle hatırlattığımız malum hadis-i Aralarında Abdullah i̇bn Amr i̇bn As'ın da bulunduğu bir grup sahabi gidiyor Peygamber Efendimiz'in hanımlarına. Kendileri gençtirler, güçlü, kuvvetlidirler. ibadete vermek istiyorlar kendini, daha çok ibadet etmek istiyorlar. Et. Ama diyorlar biz daha çok ibadet edeceğiz ama Resulullah aramızda. Ona sormadan onun bu konudaki kanaatini öğrenmeden, bizim kendi kafamıza göre bir şeyler yapmamız caiz olmaz diyorlar. Gidiyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hanımlarından birisine, büyük bir ihtimalle Hazreti Aişe hatırında, yalnız sıra veya Um Seleme'ye soruyorlar. Resulullah'ın ibadeti nasıl? Memillerin annesi onlara izah ediyor, Resulullah şöyle şöyle ibadet ediyor. Padişah ravisi diyor ki o ibadetleri işittikten sonra Onun ibadetlerini az buldular gibi diyor. Onlara az geldi. Sonra dediler ki "Kalu Huwa Rasulullah. Allah resuluna Allah onun geçmiş ve gelecek bütün günahlarını mağfiret buyurmuştur. Haliyle o bu kadar az ibadet etse olur demeye gittir. Ama bize yetmez ki bu kadar ibadet. O Resulullah'tır. Hiç ibadet etmese doğru olur Diye düşünüyorlar. E biz o kadar ibadet etsek yetersizdir. Peki ne yapacağız? Birisi diyor ki ben diyor... Gece boyunca uyumayacağım, hep de maskeyeceğim. Bir diğeri diyor ki, Vallahi ben de sene boyunca oruç tutacağım, hiç oruç açmayacağım. Bir gün olsa orucu açmayacağım. Bir diğeri diyor ki, ben de diyor evlenmeyeceğim. Allah için rahip olacağım, roballık yapacağım. Bir süre sonra Peygamber aleyhisselam dışarı çıkıyor, konuşmalarını işitmiş. Veya öğrenir. Böyle böyle diyenler kimler? Herhalde takdir bekliyorlar belki. Biz ya Resulallah. Aranızda Allah'tan en korkanınız benim diyor. Demeyin ki o Resulullah'tır. Şey diyor. Yapmasa doğru olur. Öyle düşünmeyin maalesef. Aranızda Allah'tan en korkanınız benim. Yemin ederek söylüyor. Vellahi inni be'ekşekum. Allah Teala ve ya ila etkaikum Allah'a. yemin olsun ben aranızda Allah'tan en çok korkan kişi. Fakat geceleri uyuyorum da uyanıp namazda koyuyorum. Gündüzün oruç tuttuğum günlerde oluyor. Tutmadığım günlerde oluyor. Nitekim Hazreti Ayşe anlatıyor, nafile oruçtan bahsediyor tabi. Bazen diyor Resulullah öyle bir oruca başlar devam ederdi ki bir daha orucu bırakmayacak zannediyor. Bazen de oruca o kadar ara verirdi ki bir daha oruç tutacak, tutmayacak zannediyor. Demek ki o zamanki ibadet şevkine, bedeninin durumuna ve bir de en önemlisi ümmetine örneklik veriyor. Hiç oruç tutmayan, mafile oruç tutmayana da bir şey demeyin demeye getiriyor. Fazla oruç tutana da bir şey demeyin diyor. Ama sene boyunca oruç, oruç tutmamayı taahhüt etmek, oruç bozmamayı taahhüt etmek, sabaha kadar namaz kılmayı taahhüt etmek, böyle bir karar almak dinimizde yok. Ondan sonra diyor ki, ve bir de kadınlarla evlenirim ben diyor. Çünkü evlenmek benim sünnetimdir. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Buradaki benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. İlk anda anlaşıldığı gibi evlenmek sünnetiyle alakalı değil. Sadece. Diğer ibadetlerle, amellerle, zikirlerle kısacası hayatın tamamıyla alakalı. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize örneklik etmediği, küçüğünden büyüğüne kadar, bireysel olanından toplumsal olanına kadar, ahlaki olanından iktisadi olanına kadar, siyasi olanından devletler arası ilişkilere olana kadar, cezasından, suçundan iyiliğine, ikramına vesaire Bize açıklamadığı, hükmünü koymadığı, belirtmediği hiçbir mesele bırakma. O halde, zaten ayet-i e bunu söylemiyor mu? Bugün ben sizin için dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim. Kamil olan bir dine neyin ilavesini yapacağız? <gülüyor> Kimse, haşa Rasullah'ın söylediği gibi aleyhissalatü vesselam, ondan daha mutlaki olamaz. Hele onun eğer ibadet edecekse... Onun yaptığını yapalım. Resulullah bazı rivayetlerde bir gecede üç defa uyuyup üç defa teheccüde uyanıyor. Uyandığı geceler oluyordu. Uyuyor bir bir kar, bir daha uyanıyor, teheccüde kalkıyor. Bir daha uyuyor, bir daha kalkıyor. Bir daha uyuyor, bir daha kalkıyor. Teheccüdün gece rahatsan Evvel ben söyleyeyim gündüz yorulmamışsan uyanabiliyorsan hele bugün bu son uzun geceler bu zaman ama saat ikiye kadar şunun bunun palavralarını temiz, televizyonlarda dinlersen şuradan buraya buradan sabah namazıla belki zor uyanırsın. Bırak teheccüdü sabah namazıla belki uyanacak vaktini bulamazsın. Ama vaktinde uyusak vaktinde uyanırsak teheccüdü teheccüdüne kalkarız hele bu uzun gecelerde uzun gecelerde. Şey değil, dediğim gibi geceyi gece olarak, gündüzü gündüz olarak değerlendirirse kısa gecelerde de, kısa gecelerde de tercih Uzun gecelerde de tercih Kur'an-ı Kerim'in üzerinde en fazla durduğu nafile ibadetlerden biri. Rasulullah farzdır. <gülüyor> farzdır. Bu için bazılarına göre altı vakit farzlar altı vakittir. Yani onlar şey etmek için neymiş altıncı vakit hangisi kimisi vitri sayar ki vitir de gece namazıdır kimisi de teheccüdü sayar. Çünkü vitir adeten Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sünneti ne? Uyuduktan sonra vitri kılmaktır. Ha, Fudo kitaplarımızda ne yazar? Geceleyin uyanıp tercüde uyanmayacağından korkan kimse Jackson'ın akabinde vitrini kılıp uyusun. Ama uyanabilme ihtimali olan kimsenin vitrini teheccüdün akabinde o günün son namazı olarak, vitir olarak kılması sünnete uygun olandır. Dolayısıyla aziz kardeşlerim şunu söylemek istiyorum. Allahü Teala bize her konuda ayetleri geniş geniş açıklamış. Münasebetlerimiz, birbirlerimizle ilişkilerimiz, ibadetlerimiz. İnsanın zaten bir insanın Kendisi gibi olan diğer insanlarla münasebetleri, diğer varlıklarla münasebetleri yani kainat ile münasebetleri ve Rabbi ile münasebetleri olmak üzere insanın, insanoğlunun üç türlü münasebeti var. İlişkisi var. Bu üçünde de Kur'an-ı Kerim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sünnet-i bu ilişkileri hak ettiği gibi ne yapmıştır? Layık olduğu veçiyle geniş geniş açıklamıştır. İşte onu diyor Allah'ın beyanında eksiksizlik, eksiksizlik esastır. Eksik yoktur. Aklınızı kavrayın işte bu manada akılsızlık edip din ve ibadet uydurmayın. Diyor. Evvela bu. Bunların hikmetlerini güzelliklerini anlayacaksınız. İkincisi bu. Sizin hayatınız için bunların ilişkileriniz için ne kadar önemli olduğunu akletmeniz için. Bu vesileyle belki ayrıntı bir husustur ama ona da değin. Kur'an-ı Kerim'de akletmeyi öğütleyen ve akletme aracı olduğu için aklı öven ayet-i kerimeler vardır. Birçoğunun anlamak istediği gibi bu ve benzeri ayetler yani akletmeyi öven, akletmeyi emreden, akletmeyi tavsiye eden, akletmeye yönlendiren ayet-i kerimeler ile Akletme aracı olarak, kavrama aracı olarak aklı ve akıllı olmayı, akıllıları öven ayet-i kerimelerden maksat, aklı müstakil, müstakil, bağımsız bir hüküm koyucu olarak karşımıza koymuyor. Kur'an-ı Kerim'de İslam'da aklın vahiy ile münasebeti vahiy anlama aracı olmasıdır. Akıl vahiden bağımsız, vahiden ayrı, vahye aykırıdır. Hüküm koyabilecek bir e, yapıda, bir hüviyette, bir vaziyette değildir. Ditmek Allah'tır. Fıkıh usulünde bahisler hep hükümle alakalıdır. Hakim yani hüküm koyucu. Hüküm bu böyledir bu şöyledir demek. Mahkumun aleyh biz insanlar hakkında hüküm verilen ve mahkumun fi bunun hükmü şudur bunun hükmü bu şekilde yapılacaktır gibi. Bunlar Peki bunlar arasında aklın yeri nerede? Akıl hüküm koyucu mudur? Değil. Akıl hatta hakkında hüküm konulandır. Kendisi için Hüküm konulandır. Akıl helal ve haramda bir şey söyleyebilir miyiz? Söyleyemez. Akıl kıyas aracıdır. Ha, bunu haram kılmışsa allah Teala şu sebepten dolayı bunu da haram kılmış demek. Ki, diye söyleriz. Yoksa ya benim aklıma göre bunun haram olması gerekiyor. Benim aklıma göre bunun haram olması artık zamanı geçmiştir. Falan. Senin aklına göre burada yürümez. Burada yürümez. Çünkü Allah'ın hüküm koyduğu yerde senin aklının vazifesi o hükmü anlamaktır. O hükmü uygulamak için gerekli şartları, ortamı, imkanları oluşturmaktır. Yani kısacası o hükme itaat etmek için ne gerekiyorsa onu yerine getirmektir. Yoksa akıl hele hele... Şeriatın hükmünün olduğu bir yerde hüküm koymak konumunda ve vazifesinde değildir. On üçcelab Allah diyor ki: "Amen, wa manlam yahkum bima anzal Allah, fa ulaikahum ta'firu al-ghalimun al-fasiqun." Allah'ın indirdiği hüküm etmenler, ta'firlerin kendileri de, zanimlerin kendileri Allah'ın hükmü varken Hele bir kenarda dursun ben de hüküm koyarım. Dediğin yerde dediği yerde bir kimse maazallah birden çıkar. Bitti. Ya Allah'ın hükmü ama ben yine böyle bir hüküm vereyim. inanıyorum o doğrudur. Zulmedersin o zaman. Allah'ın doğru yolundan çıkarsın. Bunlara dikkat etmek lazım. Kur'an-ı Kerim zaten iki türlü hüküm koyuyor. Bir, cahiliye hükmü yani İslam'ın dışındaki Hükümler, akıl İslam'a aykırı hüküm koydu mu, onun koyduğu hüküm ne olursa olsun cahiliyedir. Akıl olması ne demek? Kişi olması, toplum olması, 300 kişi, 500 kişi bir araya gelsin hüküm koysun. Allah'ın hükmüne dair. İster 500, ister 500 milyon, ister 50 kişi, ister 5 kişi, kişi. Allah'ın hükmüne aykırı hüküm koydular mı o hükmin kıymeti yoktur. Cahiliye hükmü Cahiliye <gülüyor> bir Allah'ın hükmü var, bir de cahiliyenin hükmü var. E demek ki aklın Allah'ın hükmüne aykırı olarak koyduğu hükmün adı ne? Cahiliye hükmü. E, o halde aklın İslam dininde, Kur'an nazarında bu gibi ayetlere bakarak aklın hükmünü yüceltenler yücelsinler. Nereye kadar? Allah'ın hükümleri ile çatışmayacak noktaya varıncaya kadar. Allah'ın diniyle, Resulünün hükmüyle, sünnet-i seniyyesiyle çatışmayacak yere gelinceye kadar akılın verebileceği yargıları yücelsinler. Akıl ne gibi yargılar verir? Herkes veriyor bunları. Bütün parçalarından büyüktür. Bu bedihi bir şeydir. Herkesin aklını kabul ettiği bir şeydir. Bu da güzel bir şey midir? Elbette güzeldir. Elhamdülillah ki bize Allahü Teala akıl veriyor. hayr şerden şerden ayırabiliyoruz. Ayet-i kerimeleri anlayabiliyoruz. Akılın vaziyeti bu. Az bir şey değildir ki bu. Ve akıl mükellef olmanın bir şartıdır. Çünkü mükellef olmayan ilahi hükümleri idrak edemez. Onun için Cenab-ı Allah burada diyor, يُبَيِّنُوا لَكُمُ الْاَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تاقلون. O size ayetleri beyan eder ki siz de aklınızla bu ayeti kerimeleri kavrayıp idrak edersiniz. Cenab-ı Allah bizlere bu akıl nimetini çok güzel anlayıp idrak etmek İmkan ve fırsatını insan buyursun. Aksi takdirde akıl bizim lehimize değil, aleyhimize olur. Ee, bir ayet-i kerime vaktimiz var. Sadece bir mealini verelim, ayet-i kerimeye giriş yapmış oluruz. İkinci dersimizde, yani dersimizin ikinci kısmında onu devam ederiz. Çok önemli bir ayet-i kerime buna. Gerçi önemli olmayan ayet-i kerime olur mu? Haşa, kastımız o değil. Ama niye önemli? Günümüz hayatında anlaşılması ve hayata geçirilmesi bütün ayetler gibi oldukça önemli bir ayet ve yer yer bilinmediğinden veya unutulduğundan ihmal edildiğinden dolayı önemine dikkat çekmek ihtiyacını hissettiğimiz bir ayet. Estağfurullah. İnmel müminunellezina amenu billahi ve resulihî ve ilâhiri Müminler ancak şu, şu, şu sayılacak hususları kendilerinde taşıyan, bulunduran, bunlara sahip olan insanlar. Müminler ancak bunlardır. Kimler bunlar? Allah'a ve Resulüne iman eden. Onunla, yani Resulü ile birlikte. Ve izâ kânû me'ahû bulunurlarsa ala emrin jami topluca görüşülmesi gereken Muhammeti ilgilendiren Müslüman cemaatini ilgilendiren Müslümanlar topluluğunu ilgilendiren bir iş icabı onunla beraber oldukları vakit lem yezhebu hatta yesta'zibu onun yanından ondan izin almadan bir yere gitmezler اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَذِنُونَكَ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Seninle birlikte toplantıda bulunurlarken senden izin alıp gidenler var ya, biraz sonra öbür türlü insan gelecek. Onlar Allah'a ve Resulüne iman eden kimselerdir. Bunlar senden izin istediler. Sen vermek zorunda mısın? Değilsin. فَاِذَا اَذَلُوكَ لِبَعْضِ şe'ni. Bazı işleri dolayısıyla senden izin isterlerse منهم, onlardan dilediğin kimselere izin ver. Ve bununla birlikte onlar için Allah'tan mağfiret diler. Çünkü önemli bir işi bırakıp gidiyorlar. Müminlerin hayırına olacak, müminler için hayati bir önem taşıyan bir iş görüşülüyor. Onlar senden o işi bırakıp gitmek için izin istiyorlar. Eğer işleri bundan daha önemli değilse günah içerisine giriyorlar farkında değildirler. Onun için bu gibi kimselere dilediğin takdirde izin versen bile onlar için yine kusurlu olma ihtimalleri bulunduğundan dolayı mağfiret dilediyor. <gülüyor> Şüphesiz Allah mağfireti de pek büyük merhameti de pek büyük olandır. Ayet-i Kerime'nin biraz daha etraflı bir şekilde alması inşallah biraz sonra bekleyelim inşallah alması, inşallah. al-Rahman al اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ اِنَّمَا اَدَاطِ اَرَبْشَada hasır bildiriyor. Yani ancak ve ancak, yalnız ve yalnız müminler ancak şu anılacak kimselerdir. Başkaları değil. Müminler denil, değil mi yalnız bunlar hatıra gelmelidir anlamını veriyor. Kimdir bunlar? Ellezine <Sessizlik> amenü billahi ve rasulüne. Allah'a ve rasulüne iman edenler. Kur'an-ı Kerim'de iman etmekten bahsedilen her ayeti kerimede mutlaka akabinde imanın gereği olan bazı amellerden de söz edilir. İman çünkü Müminin kalbine girdi mi, o kalpten tıpkı kanın vücuda sirayet etmesi gibi amellerine, davranışlarına, hal ve hareketlerine, anlayışına, hadiselere bakışına, olan biten ile alakalı yorumlarına, yaklaşımlarına da sirayet eder. Ve onlara imanın damgasını vurur. Gözü o iman ile görür. Kulağı o iman ile işitir. Eli ayakları o iman ile hareket eder. Yani insan maddesiyle manasıyla imanın emrinde İmanın gösterdiği istikamette hareket eder. İman öyle bir müstesna güçtür. Esasen insanın düşüncesinde, anlayışında, hadiseleri, olayları değerlendirmesinde yapıp ettiklerinde kendisini göstermeyen bir iman olur mu? mevzubahis değildir. İman ne kadarsa ifade yerindeyse müminin de ameli hayatı o kadar imana ve İslam'a uygun olur. Yani kişinin amellerinin davranışlarının hal ve hareketlerinin hadiselere olaylara bakmasının ve değerlendirmesinin miktarı İslami olma miktarı ifadelerinde ise onun imanının mertebesini gösteriyor, imanının kuvvetini gösteriyor, imanının kuvvetini yansıtıyor, imanının hücrelerine ne kadar varmış olduğunu, onun her şeyine ne kadar hükmettiğini gösteriyor. İşte bundan sonra göreceğimiz e, emare. Böyle namaz, oruç, hac, zekat gibi şeylerden değildir. Tamamıyla farklı bir göstergeden bahsedilecek. Onlar Allah'a ve Resulüne iman edenler. Başka? Ve izâ kânû me'ahû ala emrin câmi'un. Onların işleri ne olsa ama. Kendi aralarında istişare iledir. Devlet işinden tutunuz, günlük işlerine varınca yapın. Mümin, en büyük işinden en küçük işine kadar. Eğer konuyla alakalı nasıl yoksa, şer'i bir hüküm yoksa, onu istişare ile yapması yerine göre sünnettir, yerine göre farzdır. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? La hâbe man isteşârum. Ve la nedime man istehârum. İşlerini başkalarına danışarak yapar, ziyan etmez. Tereddün ettiği, şunu mu yapsam, bunu mu yapsam, kararsız kaldığı istişareleri, işlerde de istihare yapan... ...pişman olmaz. Allah-u Teala ona... ...pişman olmayacağı bir işi... ...yapmayı tercih etmeyi... ...nasip eder. Şimdi bu... ...emrin cami'de... ...Müslümanları ilgilendiren iş... ...ayet-i kerimenin müzum sebebi... ...müfessirlerin... ...birçoğunu söylediğine göre... ...veya bu bölümün... ...kastı... ...Bedir gazvesi, Hender gazvesi. Hicretin 5. yılında Şevval ayında. Bir diğer adı biliyorsunuz Ahzab gazetesindir. Ahzab, Hizibler demek. Çünkü sadece Kureyşliler gelmemişti bu gazaya yani, Müslümanların üzerine. Diğer Yahudi kabileler olsun şeyler olsun Efendim ben söyleyeyim, Gatafanlılar bilhassa ...koca bir gadafan, büyük bir kamiye. Toplanmışlar... ...ve Müslümanların... ...üzerine gelmişler. Ebu Süfyan Uhud'dan sonra... ...Uhud ile yetinmiyor... ...ve diyor ki... ...Müslümanların bir daha... ...esanesi okunmayacak bir şekilde. Medine'den köklerini kazıyalım... ...bitirelim. Aksi takdirde... ...sadece Mekke'nin başına değil... ...siz diğer Arapların da başına bela olacak... ...sizin de kökünüzü kurtacak. ...ya o ya biz... ...bunun başka yolu yok... ...dünya ikimize dar geliyor artık... ...yok... ...Arapları kışkırtıyor... ...diğer taraftan... ...Rasullahi aleyhissalatü vesselam ile... ...ittifak halinde bulunan aslında... ...ittifakları bulunan Yahudiler de... ...siz dışarıdan... ...biz mi içeriden... Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslümanların işini bitireceğiz diye ittifak var. Malumunuz istişare neticesi Medine'de kalınması ve netice itibariyle her dengin kazılması Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın şeyiyle işaretiyle her dengin Arap topraklarında, Arap ülkelerinde savaşlarında bilinen bir şey değil hendek. Onun için o hendek'i gördükleri zaman atlılar da atların kendilerinden ne yapacaklarını şaşırıp alıyorlar. Bilen yok. Şimdi hendek biliyorsunuz kazılırken iş bölümü yapılıyor. Şuradan şuraya kadar filan oğulları ...şuradan şuraya kadar filan oğulları... ...şuradan şuraya kadar filan oğulları değil... ...Hendek şey diyor... ...Hendek'in zaten... kazılması hadisesi... ...konuyla alakalı... ...hadis-i şerifler... ...ayet-i kerimeler... Siret'teki bilgiler... ...çok farklı... ...yani çok farklı derken... rivayetler bilgiler arasında çelişki var mı arasında değil... ...çok özel... ...Hendek'te Müslüman toplum... Müslümanlar birbirleriyle dayanışmaları, birbirleriyle fedakarlıkları, kardeşlikleri birbirleri için şey etmesi, yani e, edebi, hayası, Peygamber aleyhisselatü bucizeleri bambaşka bir hadise herhalde. Yani sahabinin küçük bir oğlanı var, şey var iki avuç unu var, Başka bir şey yok. Soruyor hanımına ya bunlar kaç kişiyi doyurur? Resulullah'la beraber beş kişi alacak diyor. annem ancak beş kişiyi Resulullah'a alattım. Asallı kiram karınına diyor taş bağlamış açlık Resulullah'ın karnında iki taş. Gece diyor kulağına fısıldadım. Ya Resulullah sen ve beraberinde dört kişiyle geldim. Baktım diyor Resulullah bağırdı. Haydi bakalım Yemin. bize ziyafet var diyor. <gülüyor> ya diyor ben yerin dibine geçtim. Ben bu kadar insanı ne yedireceğim? Koşa koşa diyor halıma gittim dedim ki vallahi Resulullah böyle yaptı. O yaptıysa bir bildiği vardır diyor merak etme diyor. E şu imana bak. Şimdi, yak bu hadis Resulullah değil, yak bu Resulullah böyle söylemiş ona bak, yak şey yak bu, Resulullah hakkında ahkam kesiyoruz. İnsanın gözleri yaşar. O söylemiş de diyor, bir bildiği vardır, diyor. hiç üzülme diyor. İman budur işte. Resulullah Hanım böyle söyledi, <gülüyor> sen gizli söyledin, o açıkladı öyle mi diyor, evet diyor. Bir bildiği vardır, hiç üzülme diyor, merak etme diyor. O bizim mahcup olacağımız bir iş yapmaz. Gerçekten diyor sahabe. İşte şu kadar kişi odanın alacağı kadar. Belki ki 15 kişi. Giriyor, yiyor, çıkıyor, giriyor, yiyor, çıkıyor. Hepsi bitiriyor. Yemek diyor, bilmiyorum diyor. Koyduğumuz kadar mıydı, koyduğumuzdan fazla mıydı anlayamadım. Olduğu gibi duruyor. Resulullah Aleyhisselam. Mucizeler ve bunlar bu sadece bir tanesi Mesela bu ne <gülüyor> ayet kelime, izin almadan gitmezler herkes kazıyacak ya bir bölüm münafıklar aslı astarı olmayan bahaneler uydurarak izin istiyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da şairin dediği gibi eğer diyor teşehhüt kelimesinde la olmasaydı o hepsi yani bütün onun bütün sözleri evet olacak. Bütün isteklere, bütün sorulara evet diye cevap verecek. Lâ lâ teşehhude le kānet li'ātuhu. Nâam. Teşehhüd olmasaydı eşhedü lâ ilâhe illallah diyoruz ya. Olmasaydı diyor Resulullah la nedir bilmeyecekti. la diye bir şey söylemeyecekti. Allah yok. İzin istiyor. Git diyor. Niye? Çünkü Müslüman da aslı olan sahtekârın değil ki. Müslüman olan güvendir. Biz güveniriz. Onun için şu üç kaççı var, yalan söyleyenler. Allah hamdolsun. Yalanla pek arası iyi olmayan Müslümanları kolay anlatıyoruz. <gülüyor> kolay kanlı Ediyor. Birilerinin gelip kendisine yalan söyleyerek, altından girerek, üstünden çıkarak, hatta bırakın yalan söylemeyi, bu kadar kolay, bu kadar çabuk, bu kadar çok, bu kadar usturuplu yalan söyleneceğini hiç düşünemiyor bile. Bu asırda yaşıyor olmamıza rağmen. Mesele bu. Ee, geliyor mürafıklar asılsız, aslatsız, yalanlar söyleyerek izin istiyorlar. Ayet-i Kerime devam ediyor. Hazab Suresi'nde işaret ediyor buna. Yakulune buyute ve avratun ve mahiyemli avratun. Bizim evlerimiz korumasızdır. Tehlikeye açıktır. Diyorlar. Halbuki evlerinde öyle bir tehlike yok. Kur'an-ı Kerim onları sahtekarlıklarını, yalancılıklarını yüzlerine vuruyor, açıklıyor. Böyle bir şey yok. Haa. İşte müminler diyor bu şekilde toplu müminleri ilgilendiren savaş işi olur Müslümanların ekonomik durumlarıyla Müslümanların mukadderatını yani daha doğrusu hayatlarının serini ilgilendirecek küçük büyük ne olursa olsun istişare ediyorlar ise böyle toplu bir iş üzerinde bulunuyorlarsa veya bir savunma olur daha başka bir şey hatırımıza gelen her şey çünkü emr kelimesi dediğimiz gibi umumi bir meseledir. Müslümanları ilgilendiren her bir mesele <gülüyor> üzerinde duruyorlarsa etrafında o mesele için bir araya gelmişlerse ondan izin istemedikçe gitmezler. Edeb budur işte. İzin daha önce ayet kelime evlere girerken izin isteyin demişti değil mi? Selam vererek girin gibi edep ferdi hayattan tutup ailevi ilişkilerden ikili ilişkilerden tutup bu şekilde bütün ümmeti ilgilendiren toplu meselelere varıncaya kadar belli bir edep. Kimi bu edeplerin kimisi farzdır bunlara riayet etmek, kimisi sünnettir kimisi müstehattir. Ama hepsinin ortak noktası... ...bize edep öğretiyor olmalıdır. İşte o manada... ...bu sure bize öğrettiği... ...edeplerle... ...hayatımız için... nur mesabesindeki... ...bir suretir. Ümmetin önünü aydınlatıyor. Bu edeplere... ...riayet edildiği zaman toplumda... ...huzur, sükür ve saadet olur. İkili ilişkilerde... ...tatsızlık olmaz... Bütün kötü ilişkiler edepsizlikten kaynaklanır. Edebere ayet etmediğiniz mi? Karşınızdakinin hukukunu rahatlıkla çiğnersiniz. Karşınızdakinin hukukunu çiğlediğiniz zaman da ne olur? Aranızdaki ilişkiler bozulur. Düşmanlığa dönüşür. Kavgalara dönüşür. Vesaire vesaire. İnsanlar arasındaki bütün ilişkiler, il bozulan ilişkiler savaş dahil bu şekilde bu ve benzeri bu surede ve benzeri buyruplarda dile getirilen adaba yani edeplere riayet edilmemesi dolayısıyla ortaya çıkıyor. Onlara dikkat etmek lazım. İnnellezîne yesteedinûneke ulaike ellezîne <T> yuminûne ve rasul. <SPARAT> Senden bu şekilde madem izin almadan gitmezler buna göre diyor buna binaen Senden izin isteyerek bir yere gitmeye kalkışanlar bu gibi durumlarda işte onlar Allah'a ve Resulüne iman eden kimselerdir. Dolayısıyla onlar mübil kimselerdir. Buna rağmen, buna rağmen evvela izin, sen izin vermek durumunda olmayabilirsin. فَاِذَسْتَانَنُوا كَلِبَا عَضِشَانِينَ Herhangi bir işleri için senden izin isteyecek olurlarsa... فَذَلْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ Aralarından dilediğin kimseye izin ver. Mecbur değilsin. Kimse de içerlemesin. Faraza biz burada ümmeti ilgilendiren bir mesele dolayısıyla toplanmışız. Toplantımızın başında bir kardeşimiz var. Ondan izin istedik. Bana vermedi. Ali istedi, verdi. Hasan istedi, verdi. Ali istedi, vermedi. Diğeri istedi, vermedi. Murat istedi, vermedi. Ömrü verdi. Hiç kimse niye ona verdi, niye bana vermedi diye düşünemez. Düşünmemelidir. Çünkü bu işin sorumlu konumunda olan kişi yetkilidir. allah Teala olaydı. Onlardan dilediğim kimseye izin ver. Sen ölçeceksin biçeceksin. içeceksin. Niçin? Olur ki görüşülecek meselede izin isteyen kişi kalırsa toplantıyı yöneten veya işin başında olan kişi için önemli bir görüş arz edecektir. İzin verecek olan kişi de bunu biliyor. Sen otur kardeşim. Sen burada kalman, beyan edeceğin görüş bize tutacağın ışık senin göreceğin işinden daha önemlidir. İcabında. Ve iş çok önemli değildir. Onun göreceği işi önemli, kendi işi önemlidir. Buyurun kimler? Kimse için, kimse niçin ona izin verdi, niye bana izin vermedi diye gönül koyamaz. O da keyfi zaten hareket etmek durumunda değildir. Müminlerin İşlerinin görüşülmesi ve bundan birinci derecede sorgulu olan bir kişi herhalde keyfi hareket edecek değildir. Hissiyatına göre hareket edecek değildir. Meselenin önemiyetine ve o kişinin o meselenin çözümünde oynayacağı role göre izin verip vermemeyi tespit edecektir. Bununla birlikte olur ya o izin isteyenlerin değerlendirmelerinde eksiklik vardır. Kendi işini daha önemli zannediyordur. İstişare edilen, üzerinde durulan meselenin kıymetini idrak etmemektedir. Bana izin verdimektedir. O da izin verdi. Yine de diyor izin verdiğin o kimselere ve estağfir <Sessizlik> Onlar için Allah'tan malfiret gibi. Bu aynı zamanda Müslümanların Ümmetin meseleleriyle ilgili olarak birbirleriyle çok samimi ve ciddi bir manada sırt, sırt da omuz omuza, kafa kafaya, gönül gönüle, el vererek ortada olmalarını gerektiriyor. Ben tek başıma takılamasın kardeşim yok öyle bir şey bu dinde. Bu din cemaat dinidir. Namazı da cemaatledir, haccı da cemaatledir. Orucu da cemaatledir. Cihadı da cemaatledir. Her bir hayırlı iş cemaatledir. Bu işte sadece bu cemaatli, bu ümmette, bu dinde sadece günahların feri dişlenir. Onlardan davaz geçirmesi ister. Emir bin maruf deyi anca bu kelime. Şimdikilerin, gençlerin tabiriyle free takılmak yok İslam'da vermiş. Allah bizi serbest bırakmamış ki. Her birimizin hududu var. Herkes o hududu içerisinde yaşayacaktır. Hissiyat, nefis, kapris, Müslümanların birlikte yapacakları işlerde en olmayacak, en girmemesi gereken, en müdahil olmaması gereken hallerdir. Nefis, Allah rızası için ibadet yapılıyor kardeş. Ümmeti ilgilendiren mesele buyurun. Bu ibadettir işte. Ümmeti ilgilendiren bir meselede 10 Müslüman, 20 Müslüman, 500 Müslüman neredeyse. bir araya gelecek, konuşacak, bir diğeri de benim asal işim gideceğim. gideceği. Bu işten daha önemliyse izin isteyebilirsiniz. Daha önemli değilse sen kendisi için samimi olarak mağfiret dilenmesi gereken bir günahkar konumundasın diyor. Dünya arasında bu ayet-i ifade ettiği bir manada bu. Daha ciddiyse mesela hayır. Değilse günah işliyor. Bunu bir hey Müslüman diyor. Çok ciddi bir uyarıdır. Müslümanları ilgilendiren meselelerden şeran sana verilen görev veya senden istenen görev her neyse yapabilecekse ...onu kabul etmek zorundasın. Hele hele... ...hele hele... ...senden başka o işi yapabilecek... ...veya senden daha ehil o işi yapabilecek... ...bir kimse yoksa... ...kesinlikle... ...kabul etmemezlik edemezsin. Ulemanın bu ve benzeri ayetlerle... ...ilgili olarak, hadislerle ilgili olarak... ...yaptıkları açıklamaların hülasası... budur. Ha senden daha iyi yapacaklar var senin gibi beş kişi daha var, on kişi daha var, bulunmakta zorlanılmıyor, kabul etmeyebilirsin. Hiç kimse yok. Ümmetin işi yüzüstü kalacak. Hazreti Yusuf gibi ona atılacaksın. Velam ki tekebbür gelecek diyeceksin. Velam ki şu olacak, bunların kıymeti olmayacak. Çünkü ümmetin işi senin muhtemel olan kişisel günah olabilecek işlerden daha önemlidir. Yusuf Aleyhisselam Haşa göreve muhtaç mıydı? Ama o zor şartlar içerisinde o zor şartlar içerisinde o işi yapabilecek başka kimse yoktu. Ve hatta kendisinin bu konudaki önemini anlamayanlarına anlatıyor ifade yerinde ise. قَالَ diyor. Beni Yeryüzünün hazinelerinin başına getir. Ben hem güvenilir bir kimseye yap, hem bu işin hesabını kitabını çok iyi yapan bir kimseyim. Bazen mütevazı konuşursunuz. Onlar da tevazu yaptığınızı anlayacak kadar seviyeli değildirler. Bu sefer size tepeden bakar bu gibi insanlara, kusura bakma biz bu işi biliyoruz demeniz tekembür değiliz. Tekembür değil. Buna dikkat etmen lazım. Yani burada aynı zamanda İslam'da ümmetin veya İslami bir topluluğun başında olan insanların yetkileri ve ne dikkat çekiliyor. Sen diyor onlar arasından istediğin kimseye izin ver. İstemediğin kimseye de izin verme diyor. Yani. Vermeyebilirsin. Bu senin yetkin mi? Bu yetkisini kullandığın zaman sorumlu. Ya niye ona böyle dedi, niye bana böyle dedi. Ayırım gösteriyor, adaletsizliğim gösteriyor. Demek hakkına sahip Demem değil. Dememelidir diyemem. Çünkü onun konumu olayı sana göre daha farklı ve daha geniş bir perspektiften görmesine yardımcı oluyor ve onu sağlıyor. O da Allah'tan korkan bir veda ile bu işi değerlendiriyor. Seninle alakalı özel bir tutumu olmuyor. Öyle düşünürsen onun hakkında suizan verir. Birbirimiz ...hakkında suizanlı... ...kapısını açarsak... ...hepimizin kalpleri bozulur. Hepimizin kalpleri bozulur. Hiçbirimiz... ...diğerimiz hakkında hüsnü zan beslemez olur. Onun için... ...kardeşlerinizle alakalı olarak... zihninize gelebilecek... ...eşinizden, çoluğunuzdan... ...çocuğunuzdan başlayarak... ...gelebilecek... ...delilsiz... ...mesnetsiz... ...delil derken şevh delilden bahsediyorum... Şer'an muhteber delillerden bahsediyorum. siz her türlü kanaati bir kenara itir. O kanaate, efendim, kanaati e, kuvveden fiile geçirmeyin. Potansiyel bir zihin faaliyetiyken onu aktiviteye yani faaliyete eyleme, dökmeyi sokmayın. Buna dikkat etmek lazım. وَاَسْتَغْفِرْ <gülüyor> لَهُمُ Birbirimize Allah'tan mağfiret dilememiz, birbirimize dua etmemiz, kalbimizde onlara karşı oluşacak olumsuz duyguların en güzel ilacıdır. Bir kardeşiniz hakkında içinizde olumsuz bir duygu uyanmaya başladığını ona mağfiret dileyin. Rabbim onu da affet, beni de affet. Bana da doğruyu göster, ona da doğruyu göster deyin. Ona dua ettikçe göreceksiniz, yalnız sizin kalbiniz değil, onun kalbi de size karşı ısınacaktır, temizlenecek, olumsuz bir şey varsa olmaz da gidecektir. El verir ki bunda samimi olan. Kalpler Allah'ın elindedir. O artık mümkün değil, bana ısınmaz demeyin. <gülüyor> kalplerinizi soğutan Allah ısıtır da. Isıtan Allah soğuk. Çok kimseler görmüşsünüz. Efendim, candan arkadaş bir bakıyorsun düşman kesinlikle. Alakaları kopuyor. Nasıl oluyor bu iş? Allah-u Teala'nın halkettiği ile oluyor. Aksi ne oluyor? Ne diyor ayet-i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 Burada İza, Arapçadaki şeyle, Nahildeki adıyla Fucayyedir. Asızın diyor. Bakarsın ki ne iş verdi. Beyne kabı beyne Senle olmada arasında düşmanlık varsa, kenna huweliyün Canım bir dostluğu vermiştir. Ya güzel alakanın öyle etkileyici, korkutmasa <gülüyor> bir etkisi var. Güzel davran. insanoğlunun kalbini Allah bulmak Allah Allah'ın bulmak Bir kadıncağız, Avrupalı bir kadın, Almanya bir kadın, bana bahsetmişlerdi. Tanıyorlar yani tanıkların bir şeyinden bahsediyor. Dediler ki bu kadın bir komşuları vardı. Düğünleri oluyor. Düğünlerine davet ediyor. Adın da Anadolu'da bir yerde, bilmiyorum hangi tarafta yerde, Sivas mı, Yozgat mı, bir başka yer mi, bilmiyorum. Ya Orta Anadolu'da bir yerde. Düğüne gidiyor, bakıyor ki dünya kadar insan gidiyor, geliyor, yemek yiyor, fiyo Yanındaki bir soru bunlar. Almanca bilen veya komşusu işte eski okusunda. Bunlar niye gelip yemek yiyorlar burada? E düğün var. Peki bunlardan para alıyor musunuz? Böyle sorur mu diyor. Allah Allah diyor. Peki, bunların hepsi şimdi hiç fara ödemeden mi yiyorlar? Evet. Her yerde böyle midir? Evet aşağı yukarı böyle. Ya böyle şey olur mu ya? Bu kadar insan nasıl siz bunlara böyle bedava yemek yediriyorsunuz? Yediriyoruz işte bizim ademimiz böyle. Biz vermesiyle. mesileyle. Cenazemiz olur yerine göre yemek yediriyoruz, bilmem düğünümüz olur yemek yediriyoruz. İşte burada az önce olduğu gibi pastamız getirir yerinde. Niye soruyoruz? Böyle gönlümden kaptım. Bitti. Biz, yok, biz böyleyiz. Bizim edebimiz budur. Kadıncağız çarpılıyor. Niye? Çünkü faraza bir adamı diyor ki gel benim yanıma seni bir bira içmeye davet ediyorum. İkinci bira içersen parasını ödememiz. Öyle iç. böyle. Allah Allah. Böyle şey olur mu? Yok. Ben merak ettim diyor bu sizin bu dininiz ya. Beraber çok yaşadık. Orada beraber olduk ama bu gibi şeyleri bilmiyorduk diyor. Bana dininizi öğretin ve kısa bir süre içerisinde kadıncağız Müslüman olmuş.'' diyor. Bu hadise. Bu hadise. Yani demek istediğim samimi olarak Allah rızası için yapılan güzel davranışlar <gülüyor> ummadığımız bir şekilde insanı ta kalbinden ifade edebilirse can evinden vuruyor diyorlar ya oradan etkiliyor, yakalıyor. Etkiliyor ve bir şekilde allah Teala'nın inayetiyle kalbin 180 derece dönmesine sebep olabiliyor. Ayet-i Kerime bunu söylüyor. فَاِذَا ve بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَلَىٰهُ كَانَّهُ وَلِيْنْ حَمِيلٌ Bir de bakmışsın ki seninle kendisi arasında düşmanlık olan kişi candan bir dost oluyor. Buna dikkat edelim. Ama biz, bizde bazen böyle bir kısmımızda veya bir çoğumuzda veya bazı yörelerimizde, bazı hallerimizde, bazı eğitim e, düzeylerimizde intikam esasıdır. İntikam esasıdır. Cenab-ı Allah kısas gibi, kısas gibi, hükmünü belirlediği ve bir hak olarak tespit ettiği cezanın bile affedilmesini teşvik Affedilmesi Affedilmesini teşvik ediyor. Bu surede gördük. Değil mi? Ayşe radıyallahu anh'e validemize iftira edenler arasına hem de çok cüz'i birkaç kelimeyle katılmış olan Mistah bin Üsase'ye Hazreti Ebu akrabalığı dolayısıyla fakir de olduğu için belirli bir sürede diyelim ki ona maaş veriyordu, aylık veriyordu. Her hafta veya her gün her neyse muayyen ihtiyacını karşılıyordu. Nafaka veriyordu yani. Ama Ayşe radıyallahu anh validemizin münafıkların başlattığı iftiraya katılınca ...yemin ediyor ben bir daha müstahha bir şey vermeyeceğim. ayet kelimen Kerime nazi olur. Aranızdan fazilet sahibi olan kimseler... ihtiyaç sahibi ve akraba olanlara... ...artık bir daha bir şeyler vermeyeceklerine dair yemin etmesinler. Allah'ın sizi af şey ve mi? mağfiret etmesini sevmez misiniz? Affetsinler diyor aksine... Mağfiret etsinler, bağışlasınlar. Allah'ın size af ve mağfiret etmesini sevmez misiniz? Bu sefer Hübbekir radıyallahu tam kararını 180 derece çeviriyor. Allah'a yemin ederim mafakasını ona eskisinden fazlasıyla vereceğim ve ben hayatta olduğum sürece ebediye kesmeyeceğim. İntikam öyle hayırlı bir şey değil. Sen bana bir vurdun, ben sana iki vuracağım. Bu intikamdan da öte zulüm olur ha. Bu göster. Bir, iki, üç, o insanı da buna alıştıracaksınız. Bir kötüye, kötülüğe karşı kötülük yapmanız hakkınızdır ama kötülüğü artırmış olursunuz. Fakat bir kötülüğü affetmek, o kişi kötülüğünü sürdürse bile... Siz karşılık vermediğiniz için yine kötülük eksik kalacak. Öyle bir elbiyeti var. Şimdi. Radikat edelim. Ondan sonra diyor ki وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ وَاَسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهِ Bunu geçmeyelim. اِنَّ اللّٰهَ غَفُرُ وَرَح۪يمُ Muhakkak Allah'a gafurdur, Rahim'dir. Rabbim bizi magfilet ve merhametinin kapsamı dışına almasın inşallah bırakmasın bizi. Allah'ın tam sahibi yani Rasul. La a a <Sessizlik> seslenişiniz davet etmeniz, çağırmanız birbirinizi çağırmanız gibi yapmayın. Birbirinizi çağırdığınız gibi Resulullah'ı da aynı şekilde hitap ederek aynı şekilde çağırmayın. Ola daha bir edeple, daha bir saygıyla, saygınızı ifade eden ses tonu, üslup ve hitaplarla ona sesleniyor. Ya Muhammed! diye hitap etmiyor. Aleyhisselam, ya Resulallah, diye. ya Nebiyyallah deyin, ya Abel Kasım deyin, künyesiyle hitap etmiyor. Evet. Türkiye'de bazı kimseler beyefendi diye demesen isminin başına hansız olurlar. Ve Resulullah'tır. Bir, ki Resulullah'a böyle seslenilmesi sıradan bir kişi olmadığını gösteren ayet kelimeyi okuduğu halde bize Kur'an yeter, Kur'an yeter deyip konuşup duran boş boğazlar sadece Allah astayız. Resulullah bu dilde devre dışı bırakılırsa Kuran'ın yarısı devre dışı bırakılmış olur. Farkında değil. En başta bu ayet-i devre dışı bırakılır. Efendim biz Resulullah'a zaten devre dışı bırakmıyoruz ki. Biz hadisleri kabul ediyoruz, sünneti kabul ediyoruz ama hadisler yalan. Tövbe estağfurullah nasıl kabul ediyorsun peki? Ama yüz bin tane yalan hadis var. Ben ne bileyim? Sen ne biçim konuşuyorsun? Yüz bin tane yalan hadis olduğunu sana kim söyledi? Bu hadisler söyledi. Bu hadislerin yalan olduğunu onlar söylerken inanıyorsun. Bu hadislerin sağlam olduğunu söylerken niye inanmıyorsun? Bu ne biçim mal kafadır ya? ya bu o zaman işime geldiği zaman ben Müslümanım veya peygambere uyarım. Gelmediği zaman uyumuyorum. Ya bu iş benim işime deyip yöne bırakılmamışıyor kana li كَانَ ve وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ ve اَمْرًا اَنْ يَكُونَ اَهُمُ خِيَرَةٌ بِنْ اَمْرٍ Erkek olsun, kadın olsun, mümin hiçbir kimse Allah ve Rasulü bir meselede hüküm vermişse istediklerini tercih edemezler. İsteğimize kalmıyor ki bu ayet-i kerime <gülüyor> aynı zamanda ashab kiramdan sonra gelecek olan ümmetin ona uymalarını, onun hükmüne uymalarını gerektirdiğine göre ne gerektiriyor aynı zamanda? Sünnetin de korunacağını müjdeliyor ayet-i Çünkü Allah bana Resulüme itaat ederken Resulüne itaat edeceğim malzeme bilgi hazinesi sünneti seniye yani elimizde yoksa ben ona nasıl itaat edeceğim? O zaman Allah Olmayan bir şey itaatin istiyor benden. Değil mi? Bilgisi olmayan, altyapısı olmayan, malzemesi olmayan, muhtevası olmayan bir itaat istiyor. Bu Allah'a yakışır mı haşa? allah Teala bu emirleri vermekle bize zaten sünneti de gereği gibi koruyacağını da işaret etmiş oluyor. Konu uzun olduğu için buranın bu kadar ilgileniyor. O Rasulullah Resulullah haşa. Ben adım Beşiksel'in adı Ahmet Ali ve Hasan Hüseyin. Bizim birbirimize karşı olan durumumuz gibi değildir onun durumu Haşa O Resulullah. Aleyhissalatu Vesselam. Allah aranızdan birbirinin arkasına sıkışarak, arkasına saklanarak sıvışanları bilir. Biliyorsun. Ha Resulullah beni görmesin. Şöyle sur iri yara adamın ağzından şöyle bir kaçıp gideyim. Allah biliyor. Resulullah görmese de, gel ki görmez, görmez, görmez, görmez, görmez. Veya o toplantının başkanı farkında olmadan ya bugün çok kalabalık, olsa iki kişi gitse farkında fark etmez. Hele bir şuradan sıvışalım. Öğlen yemeğinden sonra biraz dışarı gideceğiz bahanesiyle gideriz ve gelmeyiz. Bizi fark etmez falan. Müslüman her şeyi unutsa Allah'ın her halini bildiğini ve gördüğünü unutamaz. Unutmamalı. Ve ona göre hal ve hareketlerine ne şey yapacak? Nizam verecek. Disiplin verecek. O halde fel yehzeri lezine an amrihi. Allahu Ekber Onun emrine muhalefet edenler şundan sakınsınlar. En tusibehum fitnetun Oyuصيبهم عذاب kendilerine bir fitnenin yani ilahi bir azabın, dünyevi azabın, Oyuصيبهم عذاب الين bir azab. Bu e, fitne çeşitli şekillerde öldürmek diye açıklanmış, zalim yönetici diye açıklanmış, gökten gelen azap yerden zelzele, bunları örnek olarak açıklanmış. Kısacası Müslümanın dünya ve ahiret hayatını rahat ve huzurunu ihlal eden her bir şey bir fitnedir ve kişinin yapacağı işe göre ve bale göre onun karşısında gelmesi muhtemeldir. Av nusibahu azamul <gülüyor> elim adam elim de ahirette mevzu bahisidir. Son ayet-i de bitirelim ve bu de bu böylelikle bugün bitmiş olsun inşallah. Daha doğrusu biz bitiyoruz. Sure bitmez. Bizim söyleyeceklerimiz bitmiş olacak. Biten biziz. مَا نَفِدَتْ كَرِمَاتُ Allah'ın kelimeleri asla bitmez. 14 asıldır bu kitap ile alakalı söylerim duruyor. Bitti mi söyleyecekler? Bitmedi. Kıyamete kadar da bitmedi. Kitabun mübârakun enzellâhu ileyke Bu mübarek bir kitaptır. Bunun bereketi onun üzerine indirildiğin için kıyamete kadar devam edecek. Bereketinin bir tecellisine kıyamete kadar ümmetin kalbini nurlandıracak, muhtevaya sahiptir. Onların her türlü problemlerini çözecek güçlü bir çözüm kitabıdır. Problemleri halleden bir kitabı için <gülüyor> Ayet-i sonu bakın. Elâ inne lillâhi mâbis vel Şunu bilin, haberiniz olsun. Göklerde ve yerde neler varsa muhakkak Allah'ındır. Allah'ın mülküyüz. O'nun mülkü olarak hal ve hareketlerimize dikkat edin. Allah sizin üzerinizde bulunduğu hali çok iyi bilir. Hangi haldeyseniz olunuz. Kalbinizin halini, bedeninizin halini, fikir ve duygularınızın halini, eylemlerinizin halini hepsini biliyor. Ne hal üzereyseniz Allah bilir. Ve yevme yuje'une Allah Allah Ya Rabbi döndürülecekleri gün sayında bir bima amilu dünyadayken neler yaptıklarını onlara haber verecektir. Vallahu bi şeyin Allah her şeyi çok iyi bilir. Her şeyi bilen ya Rabb. Kalplerimizdeki eğrilikleri, amellerimizdeki eksiklikleri zihin ve fikirlerimizdeki eğrilikleri, çarpıklıkları da biliyoruz Ya Rabbi bütün eğrilikleri, bütün eksikliklerimizi, bütün çarpıklıklarımızı sen düzelt, eksiklerimizi tamamla, çarpıklıklarımızı da doğut. Huzuruna kalbiseli olarak çıkmayın. tasip ve Bu surede ve Kur'an-ı Kerim'in tamamındaki mevcut ahkamın bereketinden, feyizinden bu ilahi şeriatın, bu ilahi pek yüce şeriatın ahkamına göre hayat sürmeyi sürmekten bizleri nasip vermeye sereyle uzak durma ya rabbel alemin. Subhane rabbike rabbil ezzeti amma yasifun ve selamun aleyhi süsü. Velhamdülillahi rabbil alemin. İnşallah önümüzdeki derslerle itibaren çok mübarek bir sure, çok sevimli bir süne, çok hoş bir sure olan Furkan Suresi var Oradan başlayacağız inşallah. <Gülüyor>